çok çok heyecanlandım ee, lisede gerçekleştirdiğiniz çalışmalarla. Ee, önce ona teşekkür edeyim. Ayrıca tabii buraya geldiğiniz için de çok sağ olun. Sağ adım. biz teşekkür biz ederiz. Ee, önce sizleri bir kısaca tanıyalım. Benim de ilk defa üç konukla yaptığım bir program. Sesleri hı. takip etmek zor olabilir. Ee, ben Engin. Ee, Koç coğrafya öğretmeniyim. Ve yaklaşık üç senedir de e, belli sayıda öğrenciyle kulüpte permakültür kulübü olarak faaliyet gösteriyoruz. Danışmanlığını yapıyorum onun. Hı hı. Böyle... Defne Üzle. Merhaba ben de Defne. Engin Hoca sayesinde permakültür fikriyle tanıştım. Şimdi Koç Lisesi'nde lise 3 sınıfı öğrencisiyim. Ben de Arda. Koç Lisesi'nde ben de 3. sınıfım. Permakültür'e ben de 2 sene önce tanıştım. Engin Hoca sayesinde ben de aynı şekilde. Bu şekilde.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 E, Tabi okulun alanın müsait olması nedeniyle biz bahçeyi kullanabiliyorduk ve e, önceleri bize çok küçük böyle altı metrekarelik bir bahçe verdiler. Hı hı. E, tabii orada ne yapabiliriz diye düşünürken... E, Stüdyodan hallice yani. E, buradan <gülüyor> biraz daha geniş. E, tabii bugün şu anda işte bir elliye yakın öğrenci var. E, bir buçuk dönemde bir ars arsamız oldu bu çalışmaları yapabilmemiz için. E, Tabi oradan oraya nasıl geldik? Elbette ortaya bir şeyler çıktı. Çocukların ortaya koyduğu e, çalışmalar olduğu...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 Bunun tabi aldığımız eğitimin de bir katkısı var bunda. PDC kursunu aldığımız eğitim. Onunla, onunla ilgili bahsedeceğiz. Bu yaz 8 öğrenciniz galiba. Çok güzel bir eğitim almış. Aslında 47 kişi gayet iyi bir lokant. Evet. Yani sofra etrafında bir toplamış yani. gibi. Evet, evet. Şu anda. Zaten bahsedeceğiz. Fotoğraflar da paylaşıyorsunuz Facebook grubunda. Evet. Ben de dün baktım baya böyle bir iş gücü var. yani var, var iyi, iş gücümüz. İyi bir çalışma yapılıyor galiba. Eş.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 Yani şu anda e, bahçemizde hali hazırda bazı istasyonlar var işte bunlar sebze üretim alanları e, ki işte çok az bir emek ve çok az bir yerden en yüksek verimi alabilecek şekilde tasarımı nasıl yapılacağını göstermek için.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 İçinde yaşam barındırıyor o gölet şu anda ve bir gıda ormanı yapmaya çalışıyoruz. Bizim çalıştığımız arazi ormanlık bir arazi aslında bu sebepten işte ormana has ürünlerin yetiştirmesi çok kolay orada Börtlen gibi vesaire. Onları orada yapmaya çalışıyoruz. Yani biz hepsinde en az müdahale ederek en çok verim nasıl alınabileceği noktasından hareket etmeye çalıştık.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 Hiçbir şekilde belki olmayabilir, şey. Hı -hı. ama eminim sizin farklı düşünce yapılarına sahip olmanızı sağlıyordur. Bunlara sizi yönelten, işte not yoktur vesairedir. Neler diye düşünecek olursak sizin aklınıza neler geliyor? Hani siz bunun içerisinde var olmak, ya olma motivasyonunuz ne? Yani benim için var olma motivasyonu bunun içerisinde ilk olarak dersin dışında hani bütün şeyden sistemin içerisinde uzaklaşabileceğim farklı bir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 bu klipte olmamın sebebi aslında o bence. Aa yalnız değilmişim. Aynen, aynen, benim aynen. Düşünen insanlar da varmış Çünkü dediğin gibi böyle spesifik bir konuya takıldığında genelde <gülüyor> evet. ben tek tekim böyle düşünüyorum. Evet. Hiçbir şey yapamam diye bakıyorsun. Ve ötekileşmiş o zamanda Evet ve bu e, tasarım tabi permakültür eğitiminde de belki sizde de öyleydi. İlk başta sorunlarla ilgili bir giriş yapılıyor. İşte dünya bugün şu şu şu problemleri yani, omuzlar, omuzlar çöküyor. <gülüyor> evet. de, eyvah ben bunlara karşı <gülüyor> ne yapabilirim diye. Ama işte o anda esnafındaki insanların fazla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 Bahçede anlatmaya çalıştığımız şeyi kulüp öğrencinin hepsi az veya çok oranda algılıyor. Hı hı. Çevre okullardaki öğrencilerin ve öğretmenlerinin olana gelerek eğitim almalarını ve kendi okullarında benzer uygulamaları yapmalarını hedefliyoruz. Yakın zaman bir proje var. O da bizim okulumuz kırsal bir alanda ve çevre köylerde insanlar işte hayvancılık ve tarımla geçiniyorlar. Yakın zamanda oraya bir ziyarette bulunup o insanların ekonomik işleyişleri nasıl olduğuna dair bir sohbet toplantısı yapacağız.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 herki şey örneğinden bahsetmek istenebilir ee, hı hı. <gülüyor> e, yurt dışına giden iki öğrencimiz oldu aklıma gelen bir örneği söylüyorum e, bizim kulüp öğrencisiydi e, işte yurt dışına mülakatla öğrenci alınıyor e, öyle bir sistem var orada hı hı. bu öğrencilerden işte iki tanesi yaptıkları mülakatlarda kulüp faaliyetlerini anlatarak sadece notlandırılmaya dayanmayan bir ölçme değerlendirme sistemi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 Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, Koçokulu Permakültür Kulübü'nden Defne Oruç ve Arda Özsoy bizlerleydi. Aynı zamanda coğrafya öğretmenleri ve kulübün çalışmalarında onlara yardımcı olan Engin Kahyaoğlu bizleydi. Çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Hem konuk olduğunuz hem için. de evet, okuldaki tüm çalışmalarınız için biz de dediğim gibi yakından takip ediyor olacağız. Ee, i̇leriki çalışmalarınızda da belki o projeleri de konuk alırız. Burada birlikte konuşuruz. Tabii. Ee, başka bir gıdanın mümkün olduğunu gösteren bu güzel örneğin ardından her hafta olduğu gibi...